Bu kez Hazreti Peygamber üç kere Allah Teala başını tıraş ettirenlerin günahlarını affetsin, buyurdu. Bunun üzerine adam giderek saçlarını dipten kestirdi.